Merhaba. İyi akşamlar. <gülüyor> evet, yeni bir çarşamba da yine sizlerle birlikteyiz. Muratcığım bugün e, karanlık yüzden konuşurken şu en son artık e, bu arada Okan Bayülgen'in yüzü gözümün önüne geldi. Niçin? <gülüyor> Çıpam pin. Hani var ya kritik. Oradaki çocuk. <gülüyor> Hangi yüzü ama? O çocuk, o çocuk yüzü o çocuk muhteşem. Çocuk mükemmel evet, yani evet. gerçekten. Eee onu işleyelim istiyorum. Şimdi bir şey. birincisi şöyle bir şey. Ben kendimi itiraf ediyorum. Yine yani Atıyorum kendim ortalıkları. Sen de olmasan ne yapacağız söyle bakalım. <gülüyor> dürüstçe. Şimdi bir kere ben de o, o e, şifrelerimi almadım. Aldıysam da henüz kullanmadım. Şöyle. Çünkü bir takım bankalardan telefona mesajlar geliyor. Diyor ki işte şuradan şuraya girin oradan e, şey şifrenizi alın kodunuzu alın falan. Bu işlemiyor. Gönderiyorum bana şifre falan gelmedi. Yani böyle bir durum var gerçekten. İkincisi de ben en son kullanıma geçerim biliyorsun cep telefonum bile çok kişiden sonra olmuştu benim. Ee, şimdi öncelikle bunun alımı konusunda biraz bilgi verelim mi? Yani bankaya gidiyorsun ver benim şifremi diyorsun alıyor musun? Şimdi bankadan bankaya değişiyor benim kullandığım... Aynı bankaya ait iki ayrı kredi kartı <gülüyor> bunu biraz da söylemek çok önemli ama şunu söylemem lazım bir tanesi kişisel kart bir tanesi iş kartı yani şirkete ait olan kart. Kişisel kartıma şifre almak çok kolay oldu. Ee, i̇nternet bankacı pardon telefon bankacılığını aradım bankanın. Ee, dedim ki ben işte kredi kartımı almak için yapıyorum baktılar dediler ki sizin zaten şifreniz var. Dedim, benim şifrem yok nereden çıktı benim şifrem sayarı almadım. Siz dediler bu kredi kartıyla ATM'lerden işlem yapıyormuşsunuz. Oradaki şifre bu şifreyle aynı. Tamam. Aa çok güzel dedim. Onun zaten şifresi var. Peki dedim öbürüne bir şifre alayım öbür kartıma. Dediler ki kutup bakmayın o şey kartı business kart yani ticari bir kart. Ticari kredi kartı için dediler şubeye gelmeniz lazım. Hmm. Telefonla olmuyor. O yüzden benim de ticari kartımın henüz şifresi yok. <gülüyor> <gülüyor> ne? O zaman <gülüyor> ben de... Hani Kim gidecek gibi. şimdi şubeye? O kadar uzun zamanlar hiç şubeye gitmemişim <gülüyor> ki. Şubelerin yerini bilmiyorum. Peki gelelim bunun güvenlik tarafına. <gülüyor> tamam çünkü herkes özellikle bu e, internette de bir takım elektronik postalar dolaşıyor. Bu iyi değildir, iyidir, kötüdür vesairedir gibi. İşte elimizle şifremizi başkalarına veriyoruz insanlar görüyor diye... Ee, orada şuna başlayayım bir kere neden böyle bir şey çıktı diye ee, kredi kartlarının eskiden biliyorsun çipi yoktu ya yani arka taraflarında bir manyetik bantı vardı manyetik bant son derece basit bir mekanizma ve kendi güvenliği yok ee, çok basit kasetten kasete kopyalama gibi işlemlerle kopyalamak mümkündü hmm. bu kredi kartlarını zaten böyle bir takım sahtekarlıklarda yapıldı geçmişte. O yüzden dediler ki manyetik mantık gibi kopyalanamaz bir şey olsun. O yüzden bu çip devreye girdi. E, çipin de bir kullanış şifresi var parolası var onunla da beraber giriyor. Burada önemli olan şu biz o çipi olmadan artık kredi kartı kullanılması hale geliyor ama pinimizi yani bizim biz olduğumu gösteren ikinci bilgiyi hiçbir şekilde bir başkasına vermeyeceğiz. Yani bir başkasının ya eline olacak. Çünkü imzamız haline geldi. Hadi bakalım bu. yine yeni bir şifre ezberleyeceksin. <gülüyor> Hem yeni bir şifre ezberleyeceğiz. <gülüyor> Kesinlikle haklısın ama bunu nasıl yapacağımızı bugün konuşmayalım. Geçmiş programlarda konuştuk. Belki önümüzdeki dönemlerde bir kere daha tekrarlarız. Hem de işte bunu kimse görmeyecek. Orada ben şeyi çok beğeniyorum. Okan Bayvgen'in reklamlarında böyle hani tam pin'i girerken böyle arkaya doğru hafif paranoyakça bakıp bakmayın bakıp diyeyim gizliyor ya. Evet. Ve pin'in kaç olduğu gözükemiyor. İşte bu, bu arada ama herkes de bilinçli bir şekilde yukarı bakıyor o pembe elbiseli. Sevimli kız çocuğu da. <gülüyor> herkes yukarı bakıyor. yukarı bakıyor biz bakmıyoruz görmüyoruz <gülüyor> gibi İşte bu çok önemli yani bizim bakma, bakıp bakmamız önemli değil biz kendi etik kurallarımız içinde zaten davranırız ama saldırganlar bizim birazdan cüzdanımızı çalmayı planlayan saldırganlar pini öğrenmek için şey yapacaklardır söyle pinimizi görmek isteyeceklerdir öyle değil mi dikkat edeceklerdir. O yüzden bizim hakikaten pinimizi yazarken sağımıza solumuza bakıp kimsenin bakmadığına emin olup ve mümkünse de elimizle kapatıp pini yazıyor olmamız lazım. Başkalarının görmesine engel olmak için. Peki e, bu gittiğimiz yerlerde alışverişte tamam pini orada elimizle kapatıp yazabiliriz. E, ben hiç dikkat etmedim. Restoranlarda falan bunun uygulaması nasıl oldu? Yanına bir getiriyorlar bildiğim kadarıyla. Hatta bir seferinde ben eski alışkanlığımla e, kredi kartını koydum, kredi kartı içeriye gitti. Aslında onu da yapmamak lazım ama hani ben de zaman zaman yapıyorum, itiraf edeyim. Bir süre, biraz sonra kredi kartım post makinesiyle birlikte geldi önüme. <gülüyor> <gülüyor> Pininizi yazar mısınız lütfen diye, girer misiniz lütfen diye. Ben de pinimi girdim. Peki bunun dünyadaki uygulaması nasıl? Ben e, düşünüyorum yurt dışına gittiğimiz zaman hiç başıma bu tarz bir şey geldi mi çünkü? diye hayır gelmedi benim kartım belki e, o kullanıma uygun değildi diye düşünüyorum ama hayır yok yani yurt dışında aldığım kartlar da söylemesi ayıp e, şey değildi çipli değildi yani şifre Doğru. istemiyordu çipli ve şifre isteme tüm dünyada yeni bir uygulama hmm. zaten bu e, Visa ve Mastercard'ın birlikte oluşturdukları bir EMV diye bir e, yapının içerisinde çalışıyor bu evet ve bu dünyada da yeni. Eskiden yurt dışında şöyle bir şey vardı. Sen kredi kartına girdiğin zaman yine pin sorardı. Burada iki şıkkın var diye pini girerdin yurt dışında. Pini girmek demek... Nakit almak için. Nakit o. almak için demekti. Pini girmeyip enter'a basarsan kredi kartıyla almak demekti. Şimdi ama yurt dışında da pin mecburi hale geldi. Peki bunun bir süresi var mı? Yani bir süre daha ile kullanan. Yani en son ne zaman gidip şifremi öğre öğrenebilirim? <gülüyor> Biliyor musun nerede bir sene o, falan yine çok böyle... yakın bir tarihte bir kampanyayla ile hatta bir zorunluluk hale geldi ama sonra doğru bir bankayla ile de konuşmadım ama sanıyorum bir yıl uzattılar zorunlu hale gelmesi için ama şimdiden bu alışkanlığı kazanmakta yarar var bu iyi bir şey. Evet. Peki şeyi de sormak istiyorum yani sen gerçi bu konuya geçmeyelim dedin ama çok birbirleriyle iç içe olduğu için yani artık kredi kartlarımızda imzamız yerine Şifremizi kullanacağız. Bu yani ne yazılırsa yazılsın ee, güvenlik uzmanım olan Murat Loşturda sorduk. Hayır, bu imzanızdan ve de e, yani çipin olması çok daha güvenli. Doğru, bir kere bu doğru. bir bir numara. Yani o manyetik bölümden çok daha güvenli Kesinlikle. bir kere. Onun için hani böyle yazılar gelirse lütfen e, şey yapmayın, inanmayın bir taraftan. Ama ikincisi burada yine kendi güvenliğimizi kendimiz koruyoruz. O da nasıl? Evet şifremizi kimseye göstermiyoruz ve de şifremizi e, düzgün seçerek. E, Murat vaktimiz var. Yani çünkü artık çok şifre olmaya Anladım. başladı. Peki tamam hemen şunu söyleyeyim. E, farklı bankalarda farklı uygulamalar olabilir. Fakat benim dahil olduğum bankada e, pini sen seçmiyorsun banka sana söylüyor. Fakat sana ilk söyleyeceğim şu olur Banu. Bankanın verdiği pinle yaşama. Hı hı. E, Herhangi bir o bankaya ait tabii herhangi bir ATM makinesine git, kredi kartını tak. Sana verilmiş olan pini gir ve sonra da pin değiştirme adımından kendi istediğin aklında kalabilecek başka bir yerde kullanmadığın bir pin numarasını gir ve hem ve bununla kullanmaya devam et. Ve e, birincisi o zaman önerin e, yapmamızı daha doğru söylediğin şey bankadan gelen pin Numaranı değiştir. Değiştir. İkincisi e, her karta herhalde Ayrı, aynı kullanma. Doğru. Farklı pinler kullan. Üçüncüsü senin programın başına söylediğin gibi bunu başka zaman konuşuruz ama e, numara ezberlemek yerine yöntem ezberleyin. Doğru. Böylece e, bu yöntem ezberlemenin ne demek olduğunu da başka bir programda anlatırız. Onu anlatalım herhalde. Tamamdır. <gülüyor> tamam. Böylece size yeni e, sistem kredi kartlarınızla bol alışverişler ve güvenli günler dileyerek ben kapatıyorum programı. Ben de kapayayım bari. Hoşçakalın. Ama ben kapatmadan önce e, teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esatoğlu'na da çok teşekkür etmek istiyorum. ol edem.